tarih geleneğinden mutlaka şiastınızdır. Gaston Başvaltı'nın, George Kangevin'in kurucusu oldukları e, istolojik tarih geleneğinden e, yola çıkarak e, bu tartışmayı yapacağım. Evet, e, bilimlerde kavram ve pratik ile ilgili tartışmalarda birbirleriyle yakından ilişkili e, iki soru öneride çıkıyor. Birincisi, bilimsel pratik içindeki rolünün kavramlarını nasıl düşünmeliyiz?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 kavramların e, nasıl anlam kazandıkları, nasıl e, tanımlandıkları ve e, kavramların bilgisayar olarak anlamlı ölçükleri, zorunlu yeterli uygulama e, ölçüt sağlıkları, deneysel e, çerçeveler ve bu deneysel çerçevelerle e, e, nasıl ilişkilendikleri ilgili tartışmalar. E, Karnak bu bağlamda bilimsel kavramların enfilik yani uygulama kriterleriyle en fazlasından kısmi olarak yorumlanabileceklerini söylüyor. Tam olarak tanımlanamayacaklarını öne sürüyor. Arkasından bilimsel kavramların içinde ortaya çıktıkları teori çerçevelerden izole edilerek anlamlandırılamayacakları ancak örtük olarak öylesi çerçeveler içindeki yerlerine göre anlam kazandıkları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 Tartışma, burada bir e, bütünlük, teorik bütünlük e, kurgusu ya da kaynısıyla birleşmiş bir e, tartışma çıkıyor ve burada kavramların anlamları gösterik ilgili teorik varsayımların toplamından e, ortaya e, çıты iddiası birikim, kırılır ve bu varsayımların bilimsel, biçimsel ve elbilik e, boyutlar arasındaki arasında da kesin bir e, çizgi olmadığı bir iddia dahil ediliyor. E, bugün çoğu bilim felsefesi, Quinn'in e, semantik polizmini kabul etmese bile bu izlik, felsefe içinde daha geniş bir eğilimin parçası olarak gelişiyor. Doktoritivist bilim felsefesinin, merkezi metodolojik fark sayımının eleştirisi e, ile ilişki veriliyor. Bu varsayıma göre, felsefe araçlar, saf formal analizler aracılığıyla yani açıklama ve doğrulamada olduğu gibi belirli tanımların mantıksal anlamlarını ifade ederek ilerleyebilir ve ilerlemesi gerekir. Seyrisel olarak kavramlar nesne ve oldular sınıfına bulunur. Belirli bir kavramlamlamını ifade etmek kavramın elindeki nesneler veya oldular hakkında hem teorik hem de gözlere dair dair empirik eğilimi ifade etmektir. E, Yatandaş ve Freyş birbirine karşı iki kavram tanımının kurucular olarak ortaya çıkıyorlar daha sonraları filizcik e göre kavram sabit ve kesin değişmez ve kesin açık sınırları var lakedoş ise kavramların elirlildiğini düzeltildiğini bu yüzden de daha açık bir yapıları olduğunu gösterir ee, tabi bu tartışma daha sonra Cum ve e, Feyervant ile neredeyse e, ortodoks hale geliyor yani şöyle bir ortodoksi biraz e, yani paradomsal görünebilir bu. E, kavramların değiştiği, e, sabit olmadığı artık geri alınıyor. E, hem e, bilimler alanında hem de yani güncel e, pratiklerle ilişkileri içinde, hem de bilimlerinin e, tarihi içinde. E, ben e, burada e, esas olarak e, bilimlerde kavram pratik sorununu, epistolojik tarih geleneğinin kurucusunun başında da belirttiğim gibi e, karnı kemden. Ee, onun çalışmalarından yola çıkarak tartışacağım. Karnıyam'da e, öncelikle bilim e, tanımı e, vermek gerekiyor. E, hakikat tarifiyle işte bilim e, hakikat teşhinde e, ve de hakike, hakikat normlarıyla belirlenen bir söylemsel alın. E, burada hem kavram hem deney hem de teoriler belirli önyargıların, hataların bilimsel ideolojilerin aşılması ve aktarılmasıyla sürekli yeniden kurulur. Ee, örneğin yaşam bilgileri alınan bir bir örnek e, verirsek DNA yapısı, yapımız, yapısının açıklanması ile e, organizasyon, adaptasyon, kalıtım gibi eski kavramlar e, daha e, e, güncel olan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 e, çok doğrudan ilişki olduğunu, hatta deneylerin işlemez olduğu anda ve baştan varsayılan e, kurduların, e, yaşamın bizzat kendisi tarafından yanlışlandığı anda e, gerçekleştiğini iddia eder e, ve e, Kavramlarla ilgili e, bilimler alanında, ya e da bilim felsefesi ve bilim tarihi alanında e, iki önyargının altını çizer. Birincisi özellikle biyoloji alanıyla ilgilidir. E, burada biyoloji verimli uygulamalara ya da bilgi alanındaki olumlu, olumlu gelişmelere sadece mekanistik teorilerin e, götürdüğünü, yol açtığını e, varsayar. E, yol açtığı varsayılır.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 daha onunla trenaz halinde e, kurulmuş deneylerden çıkan e, kavramların yaradığını görürüz. E, ve burada e, iki düzeyde çatışmadan söz edebiliriz. O arındırma, inceltme e, sürecinde ya da karşıtlıkta söz edebiliriz. Birincisi katrizyen mekanistizmiyle biyolojik yaşam arasındaki çatışmaya da e, çelişkileri karşıtlıktır. İkincisi de yaşam bölümlerindeki mekanistik kavramlaştırmalar ve vitalistik yaklaşımlar arasındaki karşılıklıdır. Mesela 17. ve 18. yüzyıllarda refleks kavramının oluşumuna dair çalışmasında karnından bütün açıklıklar ve baskın ideolojiler bilimler alanında yaşam bilimler alanındaki mekanistik felsefeye ve mekanistik fizyolojiye yönlendirdiği halde refleks kavramının mütalist felsefenin ürünü olduğunu gösterir. E, kavramlar ikinci ön ise bütün bilimleri ilgilendiren bir önyargı. Kavramın ancak bir teori çerçevesinde veya her durumda teori ile eşit bir teoristik veya gözlenen gerçekliğin yorumlanacağı bir çerçeve içinde ortaya çıkabileceği de inanılır. Ee, burada e, üç e, soruna işaret eder. Kanka. Ve bu üç sorun e, aynı zamanda bilim felsefesi alanındaki kavram ve e, deney e, tartışmalarında da Ortaya çıkar bu üç vurgu. Birincisi, biyoloji ve yaşam bilimleri tarihi çalışmalarında görüldüğü gibi çoğu zaman teoriden önce kavramlar gelir. Özellikle keşif alanındaki keşfediş çalışmalarda, araştırmalarda, kavramlar tamamen kurulu ve hatta tutarlı bir teori çerçeve olmadan biçimlenir ve kullanılırlar. İkincisi, kavramlarla teori, kavramlarla ilgili teori merkezi açıklamalar kavramlara sentronik ve diyatronik duranlık atfeder. Oysa kavram teori alanını açarak eş zamanlı farklı teorilerin kuruluşuna katılabilir. E, hatta biraz ileride düzenleme kavramında görüleceği gibi bazen de disiplinin sınırlarını aşarak başka disiplinlerde kurucu rol üstlenebilir. Diğer yandan özellikle de verimli teknik uygulamalara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 varlığını korumakta e, oldu ve e, deneysel araştırmalarda e, halen e, kurucu rolünün üstlendiğini görürüz biz. Üçüncüsü, e, kavram oluşumunda teorinin rolüne odaklanma, kavram ve deney arasındaki ilişkinin ihmal edilmesine neden olur. Oysa deneysel pratikler çoğu zaman bilimsel kavramların oluşumu, eklenmesi ve hatta başarısızlığı açısından e, çok önemli. Dahası, kavramla deneysel çalışmayı e, çerçeveler ona öncülük eder. Bunu özellikle e, yaşam bilimlerinde köşe taşı olmuş, önemli kırılmalar e, olduğu kabul edilen e, çalışmalarda biz görüyoruz. Yani e, kavram e, deneye öncülük ediyor ama e, hmm. tam olarak bir teorik e, çerçeveyle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 diyor Kanyen. Deney ve araştırma pratiği ile teori arasındaki ilişki Kanyen'e Kanyen'e kangen, e, göre kavram dolayı ile vuruluyor. Deneysel bir ortam, ortaya çıkarılması ve sabitlenmesi e, kavram oluşumu ile birlikte gider. Örneğin anatomi ve fizyoloji alanındaki çıkarımda her zaman deneysel bulgular üzerinde e, temellidir. Ama bu biraz önce ifade ettiğim gibi bu deneyler e, başta e, biraz kavramdan tabi biyolojik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 araçsal ve pratik kaygılarıyla uyumludur. Ancak araştırmalar boyunca hatalar görülmüşçe organik aktivitelerin otopoetik karakteri kabul edilmeyle giderek biyolojik olgularda temas halinde önceki deney kavramları düzeltilmeye, incelenmeye başlanır. Biyolojik tarihindeki önemli araştırmalarda yaşam bilincinin biyolojik kavramları sürekli bir tür mimetizmle, bir tür taktikle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 kavramların oluşumuna dair yaklaşımlarına çok yakın bir seyir izler. Ee, kısaca göz atarsak, Görev ve e, Gattay kavramı belirli bir içkinlik düzleminde e, Plane of karşılığı kullanıyorum e, e, karşılığı kavram, kullanıyor. Kavram, belirli bir içkinlik düzleminde konumlanmış. Bu düzlem ile hem kuran hem de kurulan ilişkisi içinde ortaya çıkan bir bileşim. Bir e, çoğuluk, benzer şekilde tutarlı bir düşünce sistemindeki her kavram, diğer bütün kavramları ile ilişkilidir derken <gülüyor> bir Bir kavramın hem bir tarihi hem de aynı düzeyinde konulanmış kavramlar ile ilişkisi içeren bir oluşu vardır. Ve bu kavramın yine kavramlar olarak alınabilecek bileşenleri vardır. Bu yüzden de kavram bileşenlerinin rastlaşma, yoğunlaşma ve birikim noktasıdır. Diğer yandan bütün kavramlar yok dutlarında anlatsız olacakları ve türüzümleri ortaya çıktıkça ayırt edilebilecekleri ve anlaşılabilecekleri problemlere bağlıdır. Aynı felsefeye ait kavramlar, tahrikleri farklı da olsa oluşları içinde bu problemler aracılığıyla birbirlerine bağlanırlar, birbirlerine destekler, sınırlarını belirler ve kendilerine ait sorulara eklemlerler. Aslında sınırlı sayıda bileşenleri olduğunda her bir kavram Farklı bileşenleri olan fakat aynı düzenin farklı bölgelerini kuran, birbirlerine bağlı e, problemlere cevap veren ve ortak yaratma katılan diğer kavramlara doğru dağılınacaktır. Bir kavram problemler ve yeniden düzenlemeleri aracılığıyla de. önceki kavramların e, yerine alır. Bu yüzden sadece problemler değil aynı zamanda eş zamanlı bir arada bulunduğu kavram ile birleşmelerini sağlayan problem eklemlerine de gereksinir. E, Kan göre görevi de bir kavramı tanımlamak, bir problemi tanımlamak anlamına gelir. Burada bir canlının yaşamsal işlemlerinden, canlılar dünyasında, canlı çevre ilişkisini ve toplumsal meseleyi dikkat eden düzenleme kavramını örnek verebiliriz. Düzenleme kavramı, mükemmel kontrol ve yönetim, kontrol edilen ve edilenin, yöneten ve yönetilenin ayırt edilmesi sorunları ile birlikte kurulur. Kural, yöneten, denge, korunum, düzenledik mekanizm gibi kavramların toplaşma ve tutunma alanlarında ortaya çıkar. Düzenleme fizik ve kimyadan astronomiye ve fizyolojiden ee, politik bilinleye pratikleri ve özellikle denge ve korunum kavramları ile ekonomiye kadar farklı disiplinleri kat etmiş ve hatta her disiplinde de tematik bir ee, tematik kurucu bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca ee, daha geriye gidersek düzenleme kavramının kalbinde sadece Descartes, Newton ya da derdiniz değil, Laosier, Malthus, Claude Bernard fizyolog ve Türkçe, Auguste Comte da dahil olmuştur. <gülüyor> Yok. Ee, aha, aha. Ee, düzenleme kavramının kalbinde kararlılık kazanmasında esas olarak öne çıkan doğanın mekanikleştirmesi. Bu, Descartes'in e, Kogito, Ergus'un düsturu ve düşünce ve beden iki birliğiyle birleşen hayvan makine kavramıyla e, temsil ediliyor. E, doğanın mekanikleştirmesi hayvan makine e, kavramıyla temsil ediliyor. Yine kaniyle Descartes'in felsefesine ve mekanistik fizyolojik yansımlarını yorumladığı çalışmasında doğanın mekanikleştirilmesinin toplumun mükemmel şekilde yönetilmesi fikrine götüren yorum taşlarını da döşediğini gösterir. İnsanın kendisi değilse bile e, buradaki e, mekanistik e, kavramlaştırmalar yani doğanın mekanikleştirilmesiyle bedeni pekala e, muhalep olabilir e, kathezen yani düşüncede. Kronolojik olarak burada önce yaratanı, e, Tanrı'yı görürüz, arkasından Tanrı'nın yarattığı, insanın da davi olduğu canlılar, sonunda da yaratılanın yarattığı hayvan makine. İnsan bedeni bir kez mekanik bir model olarak kurulduğunda hemen peşinden düzenleme kavramı burada, e, insanın anatomik ve fizyolojik bedensel işlevlerini anlamak üzere işletilmeye başlar. Diğer yandan denge ve korunum kavramlarında ortaya çıkan hayvan ekonomisi kavramı aracılığıyla organizma ve toplum arasında bir analoş kurulur. Bu formül oziyede hayvan ekonomisi hayvan makineye, hayvan makineye tekabül ettiği halde aynı zamanda örtük olarak ortak yararı için çeşitli aktiflerin koordinasyonu ve çeşitli organların ve işlemlerin düzenlenmesi kavramında taşır.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 imkanını sunar. İnsan bedenine anlaman için medaller sunar. Ve, ve burada gördüğünüz gibi yani tek bir kavram, bir taraftan e, biyolojik deney alanını kurarken, e, özellikle oradaki bilgiyi bilgi alanını e, e, eklemlerken, diğer e, tarafta diğer e, alanlarla da e, alanları da katedip her bir alanda. Kendi e, kavramsal ilişkilerini kurarak e, hem tutumsal pratiği hem bilimsel e, pratiği de birbirine bağlıyor. Burada belki şöyle bir e, parantez açmakta fayda var. Bu, bu nokta özellikle bilim çalışmalara göre e, alanında çok her değişik yani ve e, bilim ve ideolojinin nasıl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 Çünkü e, mevcut kavram e, kendi ağırlığını, kendi e, birleşme, başka kavramsal birleşimlerini de e, o bilgi alanına ve deney alanına taşıyabiliyor. E, burada e, şöyle e, bir burada e, belki e, belirtmek gerekiyor. Tabi kendinem e, çalışmalarını, biyolojinin e, tarihi biyoloji tarihi alanında verir. E, ve çalışması hesaplı bilim tarihi çalışmaları ile felsepeyi ve epistemolojiyi ilişkilendirerek e, yeni bir e, alan e, ortaya çıkartır. Bilimlerin epistemolojik tarihini. Fakat e, mesela Ayni King e, ve e, Nicholas Rawls e, kanıyan tarzı çalışmaların e, diğer disiplinlere de e, uygulanabileceğini bile, diğer disiplinlerin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 Döreus ve Gattari'den alınan Assandage kavramının ama o Fransızcası Arrangement. E, o Orada düzenleme, düzenlenme e, anlamına geliyor orijinali. Brian West Massoumine'nin Kapitalizm ve Hizofreni e, İngilizce çevirisinde onun için Assandage'i kullanmış. Ve Dölanda'nın e, topluma e, yeni bir toplum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 e, gerçekliğe, kentsel süreçlere e, çeşitliliğe e, farklılıklara ve farklı oluşlara e, nüfuz edemediği eleştirisini getiriyorlar. E, fakat burada e, tabii e, Döğüz'ün kendi kendi e, problematiğinden koparılan asamlaş e, kavramlaştırması aynı zamanda ...onun e, politik kaygısında e, ve de e, kend, eleştirel e, kent teorileri alanında uygulanabileceği, e, ilişkilenebileceği... Yani ...eleştirel e, kavramları da e, dışarıda bırakacak şekilde e, yorumlanıyor. Yani e, aktör ve network teorisiyle de benzer şekilde... E, o e, birleşimler hem e, mekansal olanı, hem e, maddi olanı, hem insan e, insani e, insani olmayan insan dışı e, nesneler alanını e, bir araya getiren ya da onların bir araya gelmesiyle e, kurulan gerçeklikler olarak kalıyor. Fakat burada şöyle bir problem var. Esas benim üzerinde durmaya çalıştığım, dikkat etmeye dikkat çekmeye çalıştığım nokta, o eğer bir kavramı kendi problematik alanından kırıp kopartıp başka bir alana taşıyorsanız, o zaman o kavramın ilişkilendiği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 Dönözde, o, o mekanik asamblajlar, o, bir araya gelişler, toplulaşmalar o, belirli bir içkinlik düzlemi üzerinde yer alır. Ve eğer güncele dair diyelim bir o, kent o, meselesi, bir <gülüyor> sorunu o, tartışıyorsak eğer, o, orada o, içkinlik düzlemi kapitalizmdir. Ve de bütün o bir araya gelişler, kavramların birbirlerine tutunmaları kapitalist aksiyomatiğe göredir. Fakat zaten Sandwich teorinin en başta yola çıkarken vurguladığı kapitalizmi bir yapısal belirleyici ya da kök neden olarak reddetme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 Sanki e, Saylande rastgele iniş gibi Saylande öyle bir e, dördüzdeki e, dördüzdekattardaki o işkinlik düzlemin e, e, kataliz aksiyomatikin mantığına aykırımış gibi e, ya da o öyle bir mantık e, olmaksızın kendiliğinden bir araya geliyormuş gibi. E, tabii burada e, böyle bir e, yani biraz e, e, daftım sanıyorum da. Ee, hani bir kavramın bir disiplinden ya da bir düşünce alanından başka bir alana e, taşınırken bir yandan işte yaşam bilimleri alanında gördüğümüz gibi e, insanın kendi kaygılarının pratik ve teknik kaygılarının e, belirleyici oldu ama öbür taraftan e, biraz önce örneğini verdik yani en son örneğini verdiğim eleştirerken teorisiyle e, asanlaş e, düşünüş arasındaki e, tartışmada da e, bizzat e, politik ekonomi yaklaşımıyla ilgili e, o alandaki e, araştırmacıların rahatsızlığını görüyoruz. Kaldı ki e, da e, önemli bir politik ve ideolojik bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bu tür e, ilişkileri e, biraz önce de vurguladığım gibi Sanyilhem e, tarzı e, kavram ve bilimsel pratik çalışmalarındaki analizlerde daha incelikli bir şekilde ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Burada nota koyacağım. Çok teşekkürler. Afiyet evet.